Yezidiler günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen çoluk çocuk, genç, yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Haftanın bu ilk gününde hepinizi radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyorum. Çocukluğumdan beri her zaman radyon başucumdaydı ama özellikle evlerimize kapandığımız bu günlerde radyonun benim için ne kadar önemli bir dost, bir arkadaş olduğunu bir kez daha anladım. Bugün de programı evden hazırlamak zorunda kaldım. İşte Açık radyon her şeye rağmen her gün radyoya giderek yayınını sürdürmesi için özveriyle çalışan, emek veren arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün dinleyeceğimiz şiirleri, türküleri... Sarkis abi için ve aynı zamanda onlar için de çalmak istiyorum. Diliyorum ki Açık Radyo'nun sesi kulaklarımızdan hiç eksik olmasın. Bugün programa hayatımda çok derin izler bırakan iki güzel insanın sesiyle başladım. Önce Yaşar Kemal'in Yezidiler metnini Sarkis Seropya'nın sesinden dinledik. Bu kayıt Kardeş Türkler'in 1999'da yayınlanan Doğu albümünde yer alan bir kayıttı. E ardından Ruhisu'dan bir Bayburt türküsü dinledik, Giydim Çarıklarımı. E bu kayıt 1970'li yıllarda Ruhisu'nun dostlarıyla buluştuğu bir ev toplantısında yapılmış ve e kayıtta yeri seslerde işte Türkan Saylan'ın ve Sabahattin Eyboğlu'nun da seslerini dinledik. Program Ruhisu'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküde bir, ev, bir evde yapılan bir dost meclisi toplantısında yapılan bir kayıt. Tokat zileli aşık Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçeğin derlediği türküyü Ruhisu söylüyor. El vurup yârimi incitme tabip. Hat bulmaz, icra neler var, dert gruplar der, eylersin derman, Ercan kabul etmez bir dünya, dünya, hanisin dünya, vay dünya, dünya, yalansın dünya. Ki kimde Ne var kim bilir? Geçti güzar etti. Elde neler var? Elde neler var? Elde neler var? Sadık der ki kimde? Ne var kim bilir? Geçti güzar etti. Elde neler var? Elde neler var? Vay dünya, dünya, fanisin dünya. Bay dünya, dünya, yalansın dünya. Aşk ile pervame dönersin dünya, dönersin dünya. Fabil'den sonra da bugün 10 Nisan 1935'te İstanbul'da dünyaya gelen ve 28 Mart 2015'te yine İstanbul'da hayata veda eden Sarkis abinin Sarkis Seropya'nın aziz ruhuna ithafen seçtiğim Ruhi Su şiirleri ve türküleri dinliyoruz. 1980'li yılların sonlarına doğru Kumkapı'da iki Sarkis tanımıştım. İlk önce Sarkis Çerkezoğlu'nu tanıdım. TKP'nin marangozu'ydu Sarkis Usta. İşte Kumkapı'da bir tüketim kooperatifinde birlikte çalışıyorduk. Usta bir hafta sonu iş çıkışı hadi gel dedi seni biriyle tanıştıracağım. İşte Sarkis'in yazıhanesine gidelim. Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nin bir üst sokağındaydı bizim kooperatif. İşte birlikte çıktık ustayla. Kadırgay'a doğru yürüdük. İşte kocaman yaşlı bir çınar ağacının gölgesine kurulu mahalle kahvesi aslında yani bana söz ettiği Sarkis Seropya'nın yazıhanesi olduğunda o an öğrendim. Sarkis Seropyan ağzında hiç eksik etmediği piposu işte masadaki dörtlü iskambil ekibiyle hem kağıt oynuyor ve işte hem de kimsin kimlerdensin neler yaparsın gibi sorunu Beni de tanımaya çalışıyordu. O günden sonra da Sarkis abinin yazanesi uğrak yerlerimden birisi oldu. Serkis abinin Kadırga'da kahvenin hemen bir iki dükkan yakınında büfeler, marketler için sanayi tipi soğutma dolapları üreten bir atölyesi vardı. Ailesine destek olmak için ortaokuldan sonra orada işe başlamış. Ustası Miran ölünce de o işi devam ettirmiş. Yıllar boyu yoğun Ermenice ve Türkçe okumalarla kendi kendini yetiştirmiş. 1967'de öğretmen Manuşak Seropyan evlenmiş. Vaharşak ve Garine adında iki çocuğu. Arno ve Anaroza adında iki de torunu vardı Sarkis abinin. Ermeni toplumunun tarihini, kültürel zenginliklerini önce Sarkis Ustam'dan daha sonra da Sarkis Abi'den dinledim, öğrendim. İkisinin de ailesi tehcir mağduruydu ama her ikisi de hiçbir zaman milliyetçiliğe savrulmadan Anadolu insanının birlikte ürettikleri o çok zengin, ortak kültüre işaret ederlerdi. Sarkis Abi Ermeni toplumunun yayın organlarından Jamanak ve Marmara gazeteleriyle, Kulis ve Surp Pırgıç dergilerinde gezi ve araştırma yazıları yazıyordu. İşte Anadolu'da kalmış ve kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ermenilerin İstanbul'da yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Göçmenler Komisyonu'nda çalışmıştı. Şimdi isterseniz kısa bir ara verip ruhsudan Sudan bir şiir ve ardından bir türkü dinleyelim. Önce Ezgili Yürek şiirini dinleyeceğiz. Ardından Kırşehirli Çekiç Ali'den anlayacağız. Bir türkü gelecek Acem Kızı Ezgili yürek Hangi taşı kaldırsam Anamla babam Hangi dala uzansam kısım akrabam Ne güzel bir dünya bu İyi ki geldim Süt dolu bir torbayla Şöylece çıka geldim Kime elimi verdimse Döndürüp yüzümü baktımsa Kısmet kapıyı çaldı Kör pınara su geldi, ben şakayıp durdukça öyle gülün kokusu geldi. Bebesi olmayana, bunalıp da kalmışa, acılarla yüklü dargın yüreklere yetiştim geldim, İyi ki geldim. Nefta Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kalacağım kızı Vurunurun kaş altından bakınca Can telef ediyor geneceğim kızı Aşağı tünden bakınca seni sev. Sakis Seropyan bir masalcıydı. Anlatıları masal tadındaydı. Ermeni mitolojisini iyi bilirdi. İşte Can Gülüm, Anahit ve Kaz Ben Ermeni Tanrıları Konuşuyor başlıklı mitoloji kitabı 2003'te belge yayınlarından çıkmıştı. Yine Kevan Keropyan'ın mitolojik Ermeni tarihi kitabını dilimize çevirmişti ve Aras Yayıncılık kitabı 2000 yılında yayınlamıştı. Ermenice çocuk sitesi Pokrik Ork için Efsane Sevdalısı adıyla Efsane söz ettiği videolar hazırlıyordu. Derlediği masal kitabı Ermenik kaynaklarından Kürt, Ermeni aşk masalları da ölümünden kısa bir süre sonra Aras Yayıncılık tarafından yayınlanmıştı. Sarkis ustayla Sarkis abinin dinlemeye doyum olmayan muhabbeti kimi zaman ustanın küçük oğlu o annesin kum kapıdaki eski minibüs yolu üzerinde yer alan dişçi muayenehanesinde işte kimi zamanda Sarkis Usta'nın Meryem Ana Kilisesi'ne komşu, iki katdığım işte içeriden gıcırdayan ahşap merdivenlerle üst kata çıkılan evinde sürüyordu. Sarkis abi arada sırada kolunun altında hayvandan getirdiği bir şişe aradört kanyaya ve bir kutuda çikolatayla çıkıp gelirdi. 1990'ların başlarında kurtuluşta oturduğum yıllarda Sarkis abiyle aynı sokağın iki ucunu paylaşmıştık. Bazı hafta sonları arkadaşlarımızı da bizim eve toplar o gün için işte aklımıza ne düşmüşse edebiyat, müzik, tarih Konuşurduk. Bizlere dinletmek istediği müzikleri de mutlaka çantasında olurdu. Şimdi programa Keskinli Hacı Taşan'dan bir türküde Ruhi Suyu dinleyerek devam edeceğiz. Allı Turna. care, sir. Eğer bizi sual eden olursa Boynu bükük benzi sovu yar Sarkis Seropian 1996 yılında temelleri atılan Türkçe-Ermenici Haftalık Agos gazetesinin kurucularından birisi oldu. Kadırga'daki atölyesini ustası bir süre daha götürdü. O tarihten ölene kadar gazetenin Ermenice sayfalar editörü olarak çalıştı. Artık pek sık görüşemiyorduk ama Agos'a yolum düştükçe ziyaret ederdim Sarkis abiyi de. Sarkis ustayla Sarkis abinin adadaki mütevazı evini de birkaç kez gitmiştik. Sarkis abi Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyasının kültürüne, tarihine tutkuyla bağlıydı. Hayatının sonuna kadar Trakya'da ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Ermeni kültür mirasını ortaya çıkarma amacıyla geziler yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gruplara gönüllü mihmandarlıkta bulundu. Ve bu yolculuklara dair izlenimlerini gazetesi Agosta yayınladı. İmece televizyonunda da taneleri diisini hazırladı ve sundu 2006'da Açık Hava Tiyatrosu'nda Kardeş Türküler, Sayat Nova Korosu ve bizim Ruhisu Dostlar Korosu ile birlikte bir konser yapmıştık. Mahlemize aşık geldi. Anadolu aşık geleneğini anlatan çok dilli, çok kültürlü bir gece olmuştu. Konser öncesi Sarkis abi 4-5 ay sonra aramızdan alınacak olan Hrant Dink ile birlikte en büyük destekçimiz olmuştu. Konserin kitapçığında bir yazı yazmış ve yazı da ruhi suya olan saygısını ifade edip onun anısını yaşatan dostlar korusuna selam eder. Sevgilerimi sunarım diyerek bizlere de bir selam göndermişti. Bugün Ruhi Sun'un dost meclislerinde, evlerde yaptığı dinletilerden kayıtlar dinliyoruz. Sarkis abi de Ruhi suyu böyle bir ortamda tanımış. Bir de anısı vardı, anlatmıştı ve sonra yazmıştı da. Olay şuydu yani Halet Çambel ve Nail Çakıran'ın Arnavutköy'deki evinde toplanılmış. Yani ev hala durur. İşte kırmızı cepheli sanıyorum ahşap bir ev. Evin hizmetini gören ve aynı zamanda Halet Çambel'e yoldaşlık yapan Ankaralı bir aile de toplantıdaymış. Ruhi Su Doğu Batı gavur Müslim bir bana bana bana türküsünü söyleyince aksaçlı Vartuvi Hanım kızmış ve haram olsun sana yedirdiğim fasulye diyerek odayı terk etmiş. Sonra türküde ne anlatılmak istendiği ona anlatılınca da çok üzülmüş tabi. Şimdi programa bir Pir Sultan Abdal türküsüyle devam etmek istiyorum. Ruhi Su'yu dinleyeceğiz bu türküde. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çok dur hangisine yanayım Derdim çok dur hangisine yanayım Yine tazelen yürek yarası Ben bu derde kan de derman man Meğer Ne yer dost elde ne çaresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdimi derman efendim Ben bu derde kan de, derman bulayım Meğer dost evinden ola çaresi Efendim, efendim benim, efendim benim bu derdim, derdim. Türlü donlar giyer gülden naziktir Türlü donlar giyer gülden naziktir Bülbül cevreyleme güle yazıktır Çok hasretlik çektim bağrım eziktir Güle güle gelir canlar faresi. Efendim, efendim benim, efendim Benim bu derdim derman, efendim Çok hasretli çektim, bağrım eziktir Güle güle gelir canlar parezi Fendi, me, Fendi, Fendi. Didar ile muhabbete doyulmaz Didar ile muhabbete doyulmaz Muhabbetten kaçan insan sayılmaz Münkir üflemekle çera söğünmez Tutuşunca yanar aşkın çırası Efendim efendim beni efendi benim bu derdimi meterim efendi <Gülüyor> Münkerülemekle çera söyleünmez Tutuşunca yanar aşkın çırası Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Benim usul boylu selvi çınarım Benim usul boylu selvi çınarım Gideyime bir ot düştü yanarım Kıblem sensin yüzüm sana dönerim Mihrabımdır kaşlarının arası Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Kıblem sensin yüzüm sana dönerim Mihrabım deri kaşlarının arası Efendim efendim benihi efendim benim bu derdim derman efendim. Bir sultanım katı yüksek uçarsın Bir sultanım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Dilber muhabbetten ne için kaçarsın Böyle midir elinizin töresi Efendim efendim benim efendim Benim bu muhime derman efendim Dilber muhabbetten ne için kaçarsın Böyle mi değil elinizin öresin Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu Şimdi sırada Ruhisudan dinleyeceğimiz bir türkü var mantı var Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabının Karacaoğlan bölümünde bu mantıvardan söz edilir. İşte Yörük dilinde menti var, bazı yörelerde mantı var, Mantı var olarak da anılırmış bu ritüel. İç Anadolu'lu Rum veya Türkmen kızları her 23 Haziran'da toplanır. Tarladaki buğday başaklarına kendilerini simgeleyen beyaz, sarı, kırmızı ipler bağlarmış. İşte hangi başak daha çok büyürse o başağın sahibi kızın evleneceği düşünülürmüş. Sonra bir küpün içine yüzüklerini koyarak otlarla ağzını kapatır. Küpe su doldurup bir evde toplanırlarmış. Evde sıra ile mantıvar türküsünü söyleyerek küpten bir ot çeker ve Sıradaki dizeyi söylerken küpten kimin koyduğu ot çıkarsa onun şansına sayılırmış o dize. Bu geleneğin Makedonya'nın Müslüman köylerinde halen devam etmekte olduğunu Atlas dergisinde bir yazıda okumuştum. Bu gelenek ruhsuz dostlar korusunda da yaşatılıyordu. İşte koroya ilk kez giren Acemi Koriste yapılırdı bu oyun. Korodan 7 kişi 7 dizeden birisini seçerdi. Yeni gelen hangi dizeyi seçerse seçsin. Yani seçtiği sayı gelince şu dize onun için okunur ve sonra gülüşmeler takılmalar olurdu. Söğüde yılan aktı, dalını kıra kıra Bana bir yiğit baktı, terini sile sile Ben de 1988 yılında Beyoğlu'nda bir ev toplantısında Bu tuzak ritüele düşürülmüştüm Şimdi Mantıvar türküsünü Ruhi Sudan dinliyoruz Ey mantıvar, mantıvar Mantıvarın vakti var Mantıvara gelenin Cennette beş tatı var Mantıvara gelen Cennette 5ş tatım. Var. Mantı varım açıldı. Kokulları saçıldı.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 ''Yok demen, yoksul demen, yiğide yi verin kızı'' ''Yok demen, yoksul demen, yiğide yi verin kızı'' ''Mantı varım avan ol, kaza bela savan ol'' ''Ne gelene yüz çevir''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 Muhammed'in nurundan Birincecik nur Muhammed'in Saki Seropyan, Ağustos'un ilk yıllarından başlayarak ama özellikle 2007'de Hrant Dink'in aramızdan ayrılmasından sonra Ermenilerle ilgili akla gelebilecek her türden soru ve sorun için başlıca başvuru kaynağı oldu. İşte sahneden sinemaya, akademiden yayıncılığa, akla gelebilecek her mecrada kendisinden destek isteyenlere yardım etti. Kardeş, türkülerin albümüne okuma kayıtları yaptı. İşte Özcan Alper'in Gelecek Uzun Sürer filminde Anto dayıyı oynadı. Şimdi bir türkü daha dinleyeceğiz Ruhi Sudan. Kırşehirli Muharrem Ertaş'tan alınan bir türkü. Karanfil suyu neyler? So you need Parfüm susuzu, kaç gündür uykusuzu. Varsam yarın elim Varsam yarın. Programa bir Batı Trakya türküsüyle devam etmek istiyorum. Drama Mahpusu veya daha çok bilinen adıyla Drama Köprüsü. E bu kayıt 1986 yılında Çekirdek Sanat Evi'nde yapılmış. Ezgi'nin günlüğü topluluğu bu türkü yorumluyor. E Türkiye'de solist olarak Ruhiz Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden Emin İgüs'ü dinleyeceğiz. Suları Hasan bir tas geçilmez, ana geçilir Hasan, yar dan geçilmez Bre Hasan, yar dan geçilmez. San, evin mi sandın bre aslan Evin mi sandın? sabiyle en son 19 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Hrant Dink anmasında Ağustos'un arka balkonunda muhabbet etmiştik. İşte Sarkis Usta ile ölümünden hemen birkaç gün önce Kumkapı'daki evde ustanın elleri avuçlarının içinde sessizce oturuşlarını anlatmıştı. Sarkis Usta'yı o yıl 1 Mayıs 2015'te 100. doğum gününde Beyoğlu Yeşil Ev'de bir söyleşiyle anmayı da kararlaştırmıştık. Ama ne yazık ki bunu yap Yapamadık. Kısa bir hastalık döneminin ardından 28 Mart 2015'te Sarkis Seropian'da hayata veda etti. Feriköy-Surp Vartanat Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından ona Agos gazetesi önünde bir uğurlama e, töreni yapılmıştı. İşte Seropian'ın yoldaşı, meslektaşı, gazeteci yazar, açık radyo programcısı Pakrates Tukyan e, Agos'un önünde yapılan uğurlama töreninde Seropian'ı şöyle anlatmıştı. Kendisi mesleğinin gazetecilik olduğunu ile söylerdi. Agos kuruluşu itibariyle kurucu aklından ötürü devrimci bir gazete ise Sarkis abi duruşuyla, çalışma disipliniyle bu devrimci tavrın somutlaşmış abidesiydi. Bizler Agos çalışanları olarak hala şok halindeyiz. Kolay kolay dolduramayacağımız bir boşluk oluştu demişti. Sarkis abi bugün Şişli Ermeni mezarlığındaki aile kabristanında yatıyor. Şimdi Ruhi Sudan bir şiir dinleyeceğiz. Geldik. Geldik. Hepimiz bir yerlerdeydik. Başka bir yere geldik. Değişen dünyanın sürecinde karanlık bir sudan geldik. Ne gülle eski güldür şimdi ne beygir eski beygir. Kırmadan, incitmeden, maymundan insana geldik. Bakmayın siz bu bencil, bu hayvansal kavgaya. Değişen dünyanın içinde insana biz yeni geldik. Programın başında 1980'li yılların sonlarına doğru Kumkapı'da iki Sarkis tanımıştım demiştim. Sarkis yani ve Sarkis Seropyan yani iyi ki bu dünyaya gelmişler ve iyi ki onları tanımışım dediğim iki güzel insandı. İkisi de bugün hayatta değiller. Yani her ikisinin de hayatımda bıraktığı boşluğu her geçen yıl biraz daha fazla hissediyorum. 10 Nisan 1935'te İstanbul'da dünyaya gelen ve 28 Mart 2015'te hayata veda eden Sarkis Seropian için onun anısına seçtiğim şarkılar ve şiirler dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. Babil'den sonra'nın bu bölümünü ve bundan önce yayınlanan bölümlerini Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Ruhi Su, şimdi dinleyeceğimiz sözünde çağlar boyunca sürüp gelen güzel bir dilden bahsediyor. İşte güzel günleri görmeseler de o günleri bize müjdeleyen insanların dilinden. Ruhi Su ve Sarkis Çerkezyan gibi Sarkis da yaşamı boyunca daima barıştan ve kardeşlikten yana bu güzel dilin taşıyıcısı oldular. Program kardeş türkülerden dinleyeceğimiz bir aşk şarkısıyla erecek. Zepurgi Tarnam, Meltem olsun. Ruhi sunun, Sarkis Usta'nın ve Sarkis ruhları şad olsun, devirleri daim olsun, düşünceleri Meltem olsun, rüzgar olsun. Haftaya pazartesi 13'te Babil'den sonra programında yeniden beraber olabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu, umutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Şaman dualarından dedem korkudu Dedem Korkut'tan Kör Oğlan, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'a, Dadalıoğlan'a, Ondan ona, ondan ona, Ondan da çağımızın Büyük ozanlarına sürüp geldi Bu güzel. Hep doğru gördü, Doğru söyledi bu telli kula. Onlar yalnız bize bu dünyayı Sevgirmekle kalmadı. Daha mutlu, ...ve daha adil bir dünyanın geleceğini de söylediler. Belki o dünyayı görmediler ama... ...görmüşçesiniz.